Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı bugün Aynur Hanım mazeretleri nedeniyle katılamadığı ee, bir iki programdan sonra aramızda ve konuğumuz e, Avukat Ergin Cimmen. Açık Radyo'nun dinleyicileri zaten kendisini tanıyorlar. Bugün Avukatlar Günü olması nedeniyle avukatlıkla ilgili Barolar Birliği ile ilgili e, önce biraz sohbet edeceğiz. Sonra da her gün bizi şaşırtan e, mahkeme kararlarıyla ilgili olarak da e, hukuk güvenliğini ilgilendiren bir çerçevede e, programımızı e, sürdüreceğiz. E, evet 5 Nisan Avukatlar Günü Avukatlar Günü ile ilgili e, İstanbul Barosu e, yine e, meslekte 25 yılını, 30 yılını, 35 yılını ve sonraki 5 yıllar içerisinde e, mesleki kıdemini dolduran meslektaşlara Plaketlerini e, verdi, 4 Nisan günü verdi ve 5 Nisan'da e, avukatlar günüyle ilgili değişik mesajlar gönderildi. Ama bu arada dikkatimizi çeken bir konuda e, Türkiye Barolar Birliği ve özellikle yeni başkan yönetimi e, 5 Nisan'la ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Bir de belki de şunu de ihtiyacı duyuyorum. 5 Nisan'ı Dünya Avukatlar Günü olarak niteliyorlar. E, oysa 5 Nisan sadece Türkiye ile ilgili e, yani 1878 yılına dayanıyor ve avukatlık ilk defa İstanbul Barosu ile ilgili bir kuruluş e, tarihi bu. Bu nedenle de... E, Avukatlar Günü olarak, Türkiye'de Avukatlar Günü olarak kutlanıyor ama Dünya Avukatlar Günü diye bir e, tarih değil, 5 Nisan. E, Ergincim sen e, biraz konuşmuştuk, e, Türkiye Barolar Birliği'nin e, bu konuda bu her yıl e, Avukatlar Günü ile ilgili e, açıklama yapan e, kurumun bu sene açıklama yapmaması olayını nasıl değerlendiriyorsun? İstersen sana söyleyeyim önce. Ya, e, bari'cim bunu e, yani tamamen e, beni anlatan bir tavır bu. E, her 5 Nisan'da işte arkadaşlarımız, dostlarımız, daha çok tabii ki müvekkillerimiz e, sesleri de arıyordur, beni de arar e, ve ben çok e, yani suratsız bir yanıt veririm. Suratsız diye bunu tırnak içine alıyorum. E, bugünün kutlanmaması gerektiğini kendine söyleyince karşı tarafta tabii bir ses Kesilmesi yaşanıyor hep ve daha sonra anlatıyorum gerçekten de yalnızca Türkiye değil bütün dünyada avukatlar gününün kutlanması için orada hukukun egemen olması gerekir. Eğer hukuk egemen değilse yani adalet yerini bulmuyorsa avukat işini yapamıyor sayılır. Dolayısıyla e, pek kutlanacak bir gün değil e, diye düşünüyorum. Hep uzun zamandır mı böyle? Sadece e, bu yıllara mahsus değil. E, Türkiye'nin ne yazık ki böyle bir e, kaderi var diyeceğim. Şimdi aslında e, Baralar Birliği bir açıklama yaptı. E, bu açıklama e, meslektaşlarımıza e, mesajla geldi. Bak bunu okuyayım isterseniz ve e, bugünün içinde bulunduğumuz durumun ne olduğunu e, çok güzel ve çok kısa bir şekilde anlatıyor. E, okuyorum. Şöyle diyor. Hukukun ve özgürlüklerin teminatı, bağımsız savunmanın Yılmaz temsilcisi değerli meslektaşlarımız, mesleğimizi tehdit eden sorunlar nedeniyle bugün için kutlayamadığımız ama ya hecesini prantiz içine al, almış. Yani kutlamadığımız ve kutlayamadığımız 5 Nisan Avukatlar Günü tüm sorunlarımızı birlikte ve dayanışmayla çözerek yine birlikte kutlayacağız. Hiçbir avukatı yalnız, hiçbir vatandaşı savunmasız bırakmayacağız. Türkiye Barolar Birliği. Yani e, Türkiye Barolar Birliği bir e, feryat içinde gerçekten de e, sadece avukatların yapabileceği bir şey değil adayeti sağlayabilmek Devletin e, demokratikleşmesiyle ancak olabilecek bir durum. Bunları her gün biz e, ne yazık ki e, yaşıyoruz. Birazdan tahmin ediyorum konuşacağız. E, e, Cumhuriyet Halk Partisi e, Genel Başkanı ile ilgili e, bir Asli Hukuk Yargıcı'nın vermiş olduğu bir kararını. E, yani e, bu da olmaz, bu da olmaz, bu da olmaz diyoruz. Bu, bu da olmazların sonunu gerçekten de ben merak ediyorum. Şimdi bir kadar söyleyeyim Bahriyeciğim. Evet Aynur Hanım İstanbul Barosu bu konuda bir açıklama yapmış mıydı hatırlıyor musunuz? Hiç izlemedim. Ben artık baroların açıklamalarını izlemiyorum. Ergin Bey'in söylediklerine katılıyorum tabii ki. Kutlanacak gerçekten bir günümüz yok. Ama aslında bugünlerin ben kutlama amaçlı değil, hatırlatma amaçlı öğretme amaçlı iddiamızı işlevimizi gösterme amaçlı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eskiden böyle yapılıyordu. Bu yılda yapılabilirdi çünkü tam da böyle yeniden anayasa değişecek? Cumhuriyetin 100. yılında ne olacak? Seçim şimdi mi olacak? Bir sene sonra mı olacak? Seçimden önce yargıya ve mevzuata, kanuni düzenlemelere yeni bir müdahale ya da izleyen, bekleyen sıralanmış müdahaleler neler olacak diye çalışırken Avukatların durumunu her ne kadar beğenmesek de yapılan haksızlıklara karşı sürekli ferhat ediyor olsak da aslında hukuk düzeni içinde avukatın avukatlık mesleğinin iddia ve savunma fonksiyonlarının nasıl çelişmeli bir şekilde dürüstlük kuralları içinde mücadele etmesi gerektiğinin ve gerçeğin hem idari muhakemede hem medeni muhakemede hem ceza muhakemesinde nasıl araştırılması, adaletin değiş, e, dağıtılmasında avukatların aslında ne gibi rollere sahip olduğunun ama nerede ve nasıl engellendiğinin daha sistematik ve derli toplu bir şekilde sunulmasında ben e, yarar görürdüm. Doğrusu protesto etmeyi gerekli ama Sadece protesto söyle yetinilmesini kolaycı ve tembelce bir tavır olarak değerlendiriyorum. Bıkmış olabiliriz. Yani bu verili koşullar içinde ne söylersek söyleyelim. Kör ve sağır olduğu için e, iktidardakiler ve onlarla beraber işbirliği yapanlar, e, birlikte davrananlar e, çok sesimizin e, halka erişemediğinden e, kaygılanıp boşuna çalıştığımızı düşünüyor olabiliriz. Bunda doğruluk payı hiç küçük değil yılgınlığımızı anlıyorum ama onaylamıyorum. Yani ben de çok yılgınım ve çok karamsarlaştım. Normalde çok imser bir insandım. 37 yıllık meslek hayatımda giderek daha karamsarlaştığımı her gün, her sabah uyandığımda emekli olmalıyım. Ben artık bu mesleği bu koşullarda yapamam dediğimi kendime söylerken kendime görüyorum. Ve inanın büyük bütün gece boyunca sanki sırtımda çok büyük bir yük taşımış bir insan olarak erken de yazsam, geç de yazsam uyanıyorum. Çünkü o gün adliyeye gitmek, adliyede kötü eğitimler almış, adalete inanmayan, adalet dağıtının bilincinde olmayan, vatandaşa iyi davranmayan, meslektaşına saygılı davranmayan ve fırsat vermeyen makamlarda oturan, Kişileri görüyor olmak ya da bunları hiç önemsemeden sadece para pul ve menfaat ve davayı kazanma peşinde koşan etik değerleri önemsemeyen meslektaşlarımızı gördüğümüzde ya da işte gençlerin bizim bu halimizi görüp halimizi görüp ne hale düştüğünü izlediğimde perişan oluyorum. O yüzden o adliyeye gidesim yok, cübbeyi giyesim yok, e, davalara bakasım yok. Ama tam tersine e, yılgınlığı üzerimizden atıp hukukun ne olduğunu, avukatlığın ne olduğunu ısrarla, inatla göstermek lazım. Ben hala inatlaşıldım ve e, varlığımızı e, sadece bir günde değil tabii ki her zaman göstermeye olan inancımızı koruyalım ve 5 Nisan gibi sembolik günleri de daha iyi değerlendirelim diye düşünüyorum. Ama yapabiliyor muyum? Okumadım bile dediğim gibi. Yani açıklamalar beni çok etkilemiyor. Basın açıklaması yapmak çok önemli değil benim için. Yapılır, şablon şeyler söylenir ama biz e, adaletin e, önemini, yargının nasıl bağımsızlaşabileceğini, avukatın aslında nasıl çalışabileceğini halka, halkınıza diğer ilgili uzmanlara anımsatmak, onlarla yeni çözümler bulmak için daha etkili olmalıyız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben de e, aslında Aynur Hanım hem e, Ergen'in e, tepkisine katılıyorum hem de sizin söylediklerinize katılıyorum. Doğrusu ee, bu 5 Nisan'dan bir gün önce değişik avukat gruplarına da e, kendi e, mesajımı şöyle gönderdim, e, avukatlık e, zor, riskli ama keyifli bir iştir diye ve bunun arkasına da altına da eski e, İstanbul Barosu Başkanları'ndan Turgut Kazan'ın avukatlık çözüm üretme sanatıdır. Yine sonraki e, İstanbul Barosu Başkanları'ndan güzel Sayman'ın da avukatlık güzel bir sanattır sözlerini ekleyerek yolladım. Ve tabii ki 5 Nisan günü bu konunun bilincinde olan ya da mesleğe yeni atılmış olan e, avukat arkadaşlara yani bizim tabirimizle belli e, bir avukat kesiminin tabiriyle halkın hak arama mücadelesinin temsilcisi olan e, avukatların bugünle ilgili kendilerini düşünmeleri, kendilerinin bulunduğu yeri anlamaları, kendilerinin fonksiyonlarını kavrayabilmeleri konusunda e, bir hatırlatma yapmanın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hakikaten ee, özellikle 1976 sonundan itibaren Türkiye'de başlayan avukatlık ve savunmanın devrimi ben böyle diyorum. Devrimi e, çok ciddi mesafeler kat etmiştir. Ve bu 12 Mart'ta da, 12 Eylül'de de ve 15 Temmuz sonrası da e, adalet ve hukuk mücadelesinin en aktif unsurları olarak Avukatlar ortada olmuştur ve hakimlerin, savcıların işte e, olağanüstü dönemlerde, darbe dönemlerde, darbe dönemlerinde avukatlara, düşünenlere darbe vuran generallerin ve avukatları sadece ve sadece bir konu ankeni olarak gören siyasi iktidarın, siyasi temsilcilerinin nasıl avukatlara ihtiyaç olduğunu ve avukatları e, istediklerini gördük. E, bu konuda tabii tarihten de örnekler var. Napolyon'un işte Elbi Adası'nda acaba bir avukatla görüşebilir miyim baroyu kapattıktan sonra e, sözü var. Mithat Paşa'nın bir avukatla görüşme imkanı var mı diye sürgünde olduğu zamanda sözünün işte Lenin'in baroları kapattıktan sonra ardından baroların yeniden açılması gereğine e, emreden e, tarihsel bilgilerin hepimiz e, farkındayız. Ama ben gerçekten son yaşadığımız 15 Temmuz döneminden sonra bu avukatların... Toplumun birçok kesimi tarafından e, yani olsa da olur, olmasa da olur denilen avukatların, e, yargıçların ve savcıların ki böyle nitelediklerini biliyorum. Sonunda e, avukatların nasıl bir fonksiyon icra ettiklerini, hak ve adalet için nasıl ortada kalan tek e, neferler olduğunu gördük. Burada Aylı Hanım'ın benim avukatçı olarak, e, nitelendirdiği e, sözleri hep aklıma geliyor. Ama e, gerçekte o ki e, bu avukatlar olmasa e, herkes bir köşeye sinmiş, yukarıdan siyasi iktidardan gelen talimatlara göre karar veren e, yargıçlar, e, karar veren savcılar, dava açan ya da dava açmayan e, savcılar, buna göre hareket eden savcıların emrindeki kolluğun e, merhametine kalacaktık ki bunların merhametinin olmadığı da açık peki biz ne yapıyoruz avukatlar olaraktan acaba bir mesafe alıyor muyuz en azından şunu e, düşünüyorum ben tarihe not düşüyoruz tarihe not düşerek sivillerin de askerlerin de polislerin de devleti yöneten bütün kesimlerin de günün birinde Adalete ve hukuka ihtiyacı var lafını hepsi biliyor şu anda. Avukata da ihtiyaçları olduğunu anlatmış, söylemiş ve bunun bilincine varmalarını sağlamış oluyoruz diye düşünüyorum. Hı -hı. Ve avukatlar olmadan da gerçekten adalete ulaşmanın, Hı -hı. hukuka ulaşmanın imkanı olmadığını düşünüyorum. Evet Bahri'ciğim, e, evet sen bana bir şey soracaktın, söyler Rüsten. Hayır hayır ben yani, yani bütün buna rağmen evet kutlama olmasın ama yani bu günü anarak e, bunun e, farkındalığını yaratmanın önemli olduğunu düşündüm düşünüyorum Doğru, dedi için. evet e, belki şöyle de kutlama değil de belki idrak kullanırız ya daha önceden e, bir günü idrak etmek gibi yani kutlamayı tamamen ortadan kaldırıp da bunu Avukatlar gününü idrak ediyoruz deyip arkasından da demin e, e, saymış olduğumuz bütün olumsuzlukları böyle bir e, sıraya dizmekte belki yarar olabilir. E, ben e, Aynur'un bu düşüncelerine katılıyorum. Yani Aynur aslında tam beni e, biraz da anlattı. E, yani hem ağlarım hem giderim e, halimiz vardır ya bizim. Yani hem bu işi yapmak durumundasın hem de canın hiç istemiyor. Biraz ben o halidir o üyedeyim. Ee, bir de yani senin e, avukatlarla ilgili o e, hepimizi böyle e, amiyane tabirle gaza getiren cümlelerin vardır. O cümleleri yeniden e, duydum ve şöyle bir kendime geldim tekrardan ama tekrar söyleyeyim bari özellikle 15 Temmuz'dan sonra ben e, şu kanaate vardım. Evet tarihe not düştük. Düşüyoruz da. Bu bir işlevdir. Ona da evet. Ama ee, adliye denen o yapıların içerisinde biz biraz da e, gayrimeşruluğa meşruiyet kattık diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, ve bunu çok içimde hissettim. Hatta e, müvekkillerle de bunu görüştüm. Tutuklu müvekkillerle. Onlar da evet dediler ama yine de hep yanlarında bir avukatın olmasını istediler. Ee, ben e, işte 40 yıllığı doldurdum. 41 veya 42'ye giriyorum bu e, meslekte. Ama e, şunu söyleyeyim kendime hiç e, bu son dönemle ilgili yani e, ne yazık ki bunu söyleyeceğim naçar hissetmedim. E, ve e, şunun acısını yaşadım. Gerçekten de biz gayrimeşrulağa e, meşhuriyet e, katma fonksiyonunu da icra ettik. Bunu bir avukatın söylemesi çok zor, acı. Ama e, bunu söylüyorum. Yani ee, hukuk bir e, üst yapı e, kurumudur ya. Yani altyapı onu besler. Bu, bu, bu gerçekten de bunun ne kadar doğru olduğunu özellikle 15 Temmuz yargılamalarından sonra daha fazla görmüyorlar. Yani siz duruşma salonlarında e, veyahut da e, bir meslek kuruluşunun açıklamalarında konuları anlatabilirsiniz. E, i̇nsanlara bunu anlatabilirsiniz. E, kendinizi ifade etmeye çalışabilirsiniz. Ama yani duvara atılan bir top gibi olduğu gibi geriye gidiyor. Evet. Ee, belki böyle bir radyo e, konuşmasında e, biraz daha insanlara e, ne bileyim e, umut verme gibi bir gaylimiz e, olması gerekir ama e, o umudu e, şu an için veremiyorum. Ve e, bence daha çok Siyasetin işlevli olabileceğini düşünüyorum. Hukuk birikimi böylesi az, demokratik birikimi az olan toplumlarda ne yazık ki siyaset hukuku belirliyor. Ve benim açımdan son derece karamsar bir tablo ortaya çıkıyor. Çok mücadele ettik. Kendim bildiğim bileli bu avukatlık mücadelesinin içindeyim. Ama geldiğimiz e, şu an, gerçekten de çok acı bir an. E, yani, sözün bittiği yer, en azından <gülüyor> ya, sözün bittiği yer, lafını o kadar fazla kullandığımı e, düşünüyorum ki, son sözün bittiği yerde Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak Asliye Hukuk Mahkemesi hakiminin vermiş olduğu karar. Birazdan e, onları anlatırız ama düşünebiliyor musunuz? Yani İstanbul gibi bir yerde... Ee, yani Çağlayan Adliyesi'nin içerisinde Çağlayan veya Ankara galiba değil mi? Ankara mıydı? İki Ankara tane var. İki tane evet. Hem Ankara'dan var. Recep Tayyip Erdoğan hakkında Ankara Asya hukuk vermiş. Ama o adı geçen e, yapı içindeki firmalardan birinin de İstanbul'a başvurusu var. İstanbul Asya hukuk aynı karar vermişler. Yani bize tedbir kararı veriyor. Ya yani inanılır gibi evet. değil. Yani inanılır gibi değil. Bakın bu sansür de değil. Bu inanılmaz bir bağnazlık. İnanılmaz bir kendini bilmezlik. Ve bunu verebiliyor, bunu yapabiliyor. Böylesi bir durumda ne denebilir ki? Yani kelimeler bir yerlerde duruyor. Eski yani kifayet etmiyor. Tam da yani avukatlar gününde, son avukatlar gününde, iki gün açmış bir durumda bunları konuşuyoruz. Yani insanın içi acıyor açıkça bunu söyleyeyim bazı cümleleri tam olarak kuramıyorum ama çok etkilenmiş bir durumdayım özellikle son bu asli hukuk mahkemesi hakiminin vermiş olduğu karardan sonra şimdi 398. maddeydi galiba e, ihtiyati tedbir kararlarına uyulmaması halinde e, bir aydan 6 aya kadar e, disiplin e, hapiste karar verilebiliyor biliyorsunuz yani bunların sonucu nereye gidecektir ne olacaktır eee Koskoca yargıçların acaba ağızlıklarından çıkan lafları, kulakları duyuyor mudur ee, diye merak ediyorum. Bu şimdilik böyle diyeyim. Evet. Ben de bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Ben sizi Altanlar davasında izlemiştim. Çünkü benim müvekkilimin davası, duruşmaları sizinkilerden sonra başlamıştı. O yüzden gazetecilerin yargılaması nasıl olacak diye büyük bir merakla sizi izlemiştim. Sonra da o dava dosyasını inceledim ve gözlem raporlarımı, gözlediklerimi de rapor ettim. Mesela tutanakları okuduğumda, Sadece bir günlük oturumda size 20-30 defa toparlayın diye müdahale edildiğini hatırlıyorum. Yani yüzlerce böyle mahkeme başkanı size toparlayın, toparlayın, toparlayın diye lafı ağzınıza tıkmaya çalıştığına ilişkin tutanaklarda delil var. Yine aynı şekilde sizi defalarca duruşma salonundan dışarıya çıkardılar. Ama bu bütün e, önleme, konuşturmama, susturma çabalarına, aşırı e, müdahalelerine, huk hiçbir hukuki dayanağı olmayan, kötüye kullanılarak uygulanan yetkilerin e, kötüye kullanılmasına rağmen siz konuştunuz, yazdınız, müvekkilerinize absürt, inanılmaz hukukun hiçbir yerine demeyen cezalar verildi. Ama o cezalar işte önce kısmen bölge adliye mahkemesinden, kısmen yargıtaydan döndü ve o hakim size toparlayın, toparlayın, toparlayın diyen hakim sonra Yargıtay'ın dediklerini yaparak cezayı nereden nereye indirdi ve hala da Yargıtay'da bildiğim kadarıyla. Evet belki fiilen o an için tahliye sağlanamıyor, o an için istediğiniz gibi rahat konuşamıyorsunuz ama avukatın sadece dili yok, eli var, bedeni var, aklı var, dışarıda yaratacağı etki var, saygınlığından dolayı kazandığı inandırıcılık var. Sonunda siz orada... Evet belki kendinizi o an için figüran gibi hissediyorsunuz o an için etkisiz hissediyorsunuz ama sizin oradaki becerilerinizi kullanmanız zekanızı kullanmanız iki adım sonrasını 15 sene sonrasının ne olacağını biliyor olmanız vizyonunuz öngörünüz müvekkillerinizin ve toplumun adaletinin adalet ihtiyacının giderilmesi için muazzam bir çalışma değil mi? O yüzden uyumasak da sabaha kadar hiç canımız istemese de oradaki varlığımızın, gözlemimizin çok önemli olduğunu ve tanıklığın çok ötesine geçtiğini, aslında ektiğimizi, her gün tohum attığımızı, her türlü hukuka aykırılığı deşifre ettiğimizi ve sadece bir tanıklılık değil kayıtlara geçirdiğimizi ve bunların bir yerden, bir vicdandan, bir mideden geçmeyeceğini, bir vicdana aykırı geleceğini biliyoruz. Bir şekilde geri döneceğini, geç de olsa adaletin gerçekleşeceğine katkı sunacağımızı biliyoruz. O yüzden avukatın varlığı çok değerli. Ben sizi hayranlıkla izlemiştim. O beyefendi sizi konuşturmaya çalıştıkça, siz o güzel sesinizle, azminizle, varlığınızı ve neyi niçin yaptığınızı büyük bir sabırla anlatmaya çalıştığınızı görmek beni çok mutlu etmişti. İyi ki avukatım demiştim. İyi ki Ergin Bey'i tanıyorum. İyi ki bu kişilerin yanında böyle bir avukat var. Tabii siz yalnız değildiniz. Yani meslektaşlarımızla birlikteydiniz. Bugün siz konuğumuzsunuz diye sizin şahsınızda bunu söylüyorum ama kaç kişi cesaret ederdi o davayı almaya ve kaç kişi sizin gibi avukatlık yapardı? O anlamda Sadece tanıklık değil sadece tarihe geçme değil o anı deşifre etme ve hukuka aykırılığın hukuk sisteminden defolup gitmesi için orada barınmaması yuvalanmaması için o an döktüğünüz alın teri o an zekanızın yaratıcılığı çok harika bir şey. O yüzden iyi ki avukatsınız, iyi ki meslektaşımsınız, iyi ki sizlerin arkanızdan bu davalarda görev oluyorum. Bütün davalarda adaletin nasıl ticaretini anlamaya gücüm varsa katkı sunmaya çalışıyorum. Dolayısıyla gençlerin de bunları duymaya ihtiyacı var. Biz yorulmuş olabiliriz, protesto edebiliriz, mızıkabiliriz, kızabiliriz, haklıyızdır, protesto etmeliyiz. Ama e, ne olduğunu hep bilmeli gençler ve sizler orada çok olumlu örneklersiniz diye düşünüyorum. Aynurcuğum her zaman için senin hassasiyetine ve dikkatine hayranımdır. Ee, bu, bu güzel lafları özellikle senin gibi bir avukattan duyduğum için gerçekten de çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum bu güzel lafların <gülüyor> içerisinde. <gülüyor> Ama sana şunu söyleyeyim. Yaptığımız şey ne biliyor musun? Evet tarihe bir not düşmek. O notlar belki düşülüyordur. Yarın bir gün okuyanlar bugünlerde böyle şeyler olmuş diyebilirler diyebilirler. Ben e, çok subjektif olarak bu o davada ve benzer davalarda yaptığım bu savunmaları can havliyle yapılan savunmalar diye ayrı bir başlık altında değerlendiriyorum. Gerçekten de bu. Yani can havliyle yapılan e, savunmalar bunlar. E, çünkü e, insanın aklına hayaline gelmeyecek hukuksuzlukları bir duruşma salonunda yaşıyorsunuz. Bunu izleyenler, hukukçular değil tabii, sanıklar, onların yakınlarındaki izleyenler dehşet içinde bakıyorlar. Ve e, böyle bir yerlere duruşma salonu denilir mi denmez mi bu bile tartışılır. Çünkü tabii. sözler sözler gerçekten de e, mesela o yabancı e, konuklar e, oradaydı, e, de, Avrupa'nın değişik barolarından temsilciler de vardı. Bu tip, bu dava veya bize Cumhuriyet davasında da aynı e, işler oldu. Orada da çok benzer saldırılara karşı hem sanıklar hem de müdafileri. Yine söylüp, onu söylemek istiyorum. Yani can havliyle e, savunmalar yaptılar. E, Cumhuriyet e, davası bugünlerde e, kitaplaştırıldı. Bunlar çok iyi şeyler. E, ...tarihe bırakılacak şeyler... ...bir zamanlar Türkiye'de böyle bir şeyler de... ...böyle davalar da olabiliyordu... E, e, ...diyebimize... E, e, ...araç olacak... E, ...dökümanlardır... ...bunlar da e, yapılmasında... ...yarar vardır tabi diye düşünüyorum... E, ...ben bugün çok... E, ...hissiyim... ...yani hislerimle daha fazla... E, ...kendimi ifade etmeye... E, ...çalışıyorum... Bu dediklerimdeki bu umutsuzluk e, e, ibarelerinin e, e, doğru olmayabileceğini de düşünüyorum. Bunu ben kendim e, böyle yaşıyorum ama bunları bu şekilde söylemenin de yanlış olabileceğini de e, düşünüyorum. E, senin açıklamalarında da bunu ben hissettim. Evet, e, yarın yatağa yatıyorum, sabah Duruşmalara gideceğim ama e, son derece zorlanıyorum şeklindeki cümlelerin hı hı. bütün hı hı. içinde bulunduğumuz durumu aslında çok net olarak ifade ediyor. Ama evet. e, mücadele etmenin de gereğinin de altını çiziyorsun. Buna da aslında tabii ki katılıyorum. E, yılgılık iyi bir şey değil ama e, bu dönem insanlara hangi e, hissi veriyor diye e, sorduğunda... Ee, galiba daha fazla bir e, yılgınlık listesi e, var. Peki bu yılgınlık mücadeleye dönecek mi? Bence e, hukuk e, e, demokratikleşmeyi amaçlamalı ve siyaset de hukukun bu e, amacını e, dikkate almalıdır diye düşünüyorum. E, siyaset olmaksızın Sadece avukatların ve baroların mücadeleleriyle Türkiye'nin e, adil bir düzene e, gidemeyeceği kanısını taşıyorum. Yani sadece avukatlar ve e, onun türevleriyle birlikte bir mücadele e, bizi e, olumlu bir yerlere taşıyamaz. O kanaati taşıyorum. Dediğim gibi siyaset Hukuk. ve hukukun birlikte... Yürümesi gerekir diye düşünüyorum. Evet, o ben zaman... de size bir şey söyleyebilir miyim Bayramcığım ben de aslında Ergin Bey gibi düşünüyorum ben de çok yıldım ama dediğiniz gibi hukuk aslında siyasetin ideolojinin bir aracı yani ideolojik bir araç dolayısıyla bağımsız olamaz ama şimdi güzel olan şey şu bence sizlerde de ben onu gördüm ve sizlerden feyze olarak hep ilerledik meslekte şimdi hiç gitmek istemiyor canım adliye. aman diyorum çevremdeki ve ofisteki arkadaşlar arkadaşlar ben okuyayım yazayım ama ne olur beni şu duruşmalara sokmayın ne olur dayanamıyorum yani o gerçeklerle yüzleşmek beni perişan ediyor diyorum ama inanın Adliye gidip cübbeyi giyene kadar, o duruşma salonundan adım atana kadar bu böyle. Sizlerde de onu gördüm, ben de onu yaşıyorum. Daha e, duruşma kapısından ya da ifade odasından içeriye girdiğimiz anda içimizdeki o bağımsızlık, özgürlük gerçeğe bağlılık, adalet ihtiyacının oruğun yarattığı bir kimlik kişilik ortaya çıkıyor ve bizim dilimizde çözülüyor, aklımızda daha fazla çalışıyor, zekamızın en yüksek derecelerini yükseliyor. Ve o anki olaya, işleme, uyuşmazlığa konu olan olguya yönelik verebileceğimiz her şeyi veriyoruz ve çevremizin aydınlanmasına en azından... Temsil ettiğimiz kişilerin tezinin, iddiasının, içinde bulunduğu somut kuşların toplumun gözünün önüne serilmesine, onların ihtiyaçlarının dile getirilmesine vesile oluyor Bu muazzam bir şey değil mi? Yani burada devrim yapılamaz. Bununla sosyal sorunlar çözülemez belki doğrudan ama teşhir etmek, analiz etmek, anlatmak, anlamak, Anlamak çok önemli bir şey analiz etmek ve anlamak. Orada ben avukatların muazzam bir e, görevi olduğunu ve bunları da en iyi sizlerin yaptığınızı görüyorum. Yorulabilirsiniz tabii ki çok tatlısınız ama görevimiz gençlerin bizim bıraktığımız yerden bayrak yarışında e, tökezlemeden düşmeden ardımıza takılması ve bizleri aşarak daha güzel şeyler yapması. Onu söylemek istedim sadece yoksa hepinizi çok sevip sayıyorum can ile savunma yapmaya devam etmek gerekiyor o zaman. Şimdi Aynur Hanım'ın e, kendi yaptığı e, avukatlık faaliyeti sırasında e, Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru sonunda tutukluluğun haklı olmadığı hukuksuz olduğu yasal dayanaklarının olmadığı şeklindeki kararı yerel mahkeme uygulamadı. Ama Aynur Hanım yılmadı. Anayasa Mahkemesi'ne dedik ki sizin kararlarınız kesindir ve bunların mutlaka uyulması lazım. Sizin kararlarınızla ihlal edilen hakkın eski haline döndürülmesi lazım diye inatla başvurdu ve sonuçta müvekkiliniz Anayasa Mahkemesi'nin yeni bir kararıyla tahliye edin. Bu çok önemli bir şey. Şimdi artık Türkiye'de hukukun, Türkiye'de yargılamanın öyle söylüyorum turnusol kağıdı haline gelmiş olan belli davalar var. Evet bunlardan birisi Altanlar davasıydı bence. Birisi Gezi davası. Birisi işte Selahattin Demirtaş'la ilgili açılan davalar. Şimdi Gezi davasının aslında bir anlamda e, siyasetin hukukla dansı dediğim bir şekle dönüştüğünü daha evvel söyledim programlarda ve Kavala'nın avukatlarının tabi burada Kavala'nın avukatları derken avukatların aslında e, yaptıkları anayasa mahkemesinin yani yerel mahkemede yaptıkları savunma korkusuz hukuki yasal savunma arkasından iç hukukta Yollar tükendiğinde anayasa mahkemesi yolu tükendiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürecinde yaptıkları savunmalar hak arama faaliyeti hak arama mücadelesi öyle küçümsenecek bir şey değil. Bugün Kavala cezaevinde zindanda yatıyorum diye e, hastalanıp ölmüyor ise bu yapılan mücadelenin ve bu mücadele sonucunda alınan mesafelerin sayesindedir. Ve Kavala biliyor ki Türkiye ve ülkesinin hiçbir şekilde zarar görmesini istemediği halde bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bize bağlamaz diyen e, e, yönetimin, yürütmenin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarına rağmen Avrupa'nın en önemli yargı merciince. Bu yaptıklarının doğru olmadığına dair tescil niteliğinde kararlar var. Ve bu, bu kararlar sonrası da ülke belki de demokrasi yolunda bir aşamaya ulaşmak açısından e, zorlanıyor. İşte e, ayın 19-19 Nisan'a kadar hükümetin cevap vermesini istedi. Ve e, Gezi davası dediğimiz artık Kavala'nın davası haline gelen Davada 21'ine bırakılan duruşma öncesinde e, bu hükümetin, bu iktidarın e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, komiteye e, ve konseye e, bir cevap vermesi lazım. Bütün bu ihlal kararlarına rağmen niye bu insan tutuklu diye bir cevap vermesi lazım. E, bunlar aslında bu mücadele... İnsanların bu toplumun ayakta kalmasını sağlayan ve sonuçta demokrasi mücadelesinin mesafe almasını sağlayan mücadeleler ve bunu da avukatlarla yapıyoruz. Bunu avukatları büyütmek, yüceltmek için değil ama o kurumun, o makamın, o e, mücadelenin e, o kadar da küçümselecek bir mücadele olmadığını e, ifade etmek için söylüyorum. O bakımdan bunu aklımızla, bilincimizle ve de can havliyle yapmaya devam etmeliyiz. İsterseniz bir kısa müzik arası verelim. Ondan sonra da e, devam edelim. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği bugün Avukatlar Günü'nü ve avukatların e, e, hak arama mücadelesi içinde gördükleri tabloyu e, ve e, Nazım Hikmet'in bir şiirinde söylediği gibi çok alametler belirdi Taattur suresi diye bir şiiri var Ergin de hatırlar bunu <gülüyor> e, hakikaten çok alametler belirmeye başladı belki bunları biraz evvel söylediğimiz konuyu biraz daha açalım <gülüyor> e, ben diyorum ki e, avukatlar gününde e, avukatlar görev yaptıkları sırada öldürülüyor evet savcı da öldürüldü Bu, bunlar son derece yanlış Savcının öldürülmesiyle ilgili devletin gösterdiği duyarlılık çok haklı ve bu konudaki e, hatırlatmalar, tepkiler çok haklı ama avukatları öldürülüyor görev yaparken. Avukatlar saldırıya uğruyor, yaralanıyor, aşağılanıyor. Avukatlar hem avukatlık yasamız hem anayasamız hem de Birleşmiş Milletler'in avukatlarla ilgili... Temel ilkeleri çerçevesinde işte Havana kuralları çerçevesinde baktıkları dava ile müvekkilleriyle ilgili özdeşleştirilmeleri nedeniyle sanık oluyorlar, tutuklanıyorlar, yargılanıyorlar. Ve bu Türkiye'de artık gündelik bir olay haline geldi. Şimdi bunları bana göre İstanbul Barosu'nun ve Türkiye Barolar Birliği'nin bir yıllık bilanço olarak Kamuoyunun önüne koyması lazım. Siyasi iktidarın önüne koyması lazım. Demesi lazım ki bakın bu dönem içinde bu kadar avukat görev yaptığı, hak arama görevini yerine getirdiği, yargının kurucu unsuru olan savunmayı bağımsız ve serbestçe temsil ettiğinden dolayı başına bunlar geldi. Avukatlar aç, avukatlar... Sanık, avukatlar şüpheli, avukatlar saldırıya uğruyor. Polis tarafından kolu kırılıyor, burnu kırılıyor ve arkasından hapis cezaları veriliyor. Bunlar, ey e, siyaset, ey iktidar, bunlar hayra alamet değildir demesi lazım Barolar'ın ve Türkiye Barolar Birliği'nin. Belki de bizim eksik bulduğumuz ve 5 Nisan için e, aradığımız... Ee, ses bu. Bunu duymadığımız için ve genellikle 5 Nisan Avukatlar gününü kutluyoruz diye müvekkillerimizden işte e, kamuoyundan diğer insanlardan bu tür mesajlar geldiği için bunların bir anlam ifade etmediğini düşünerekten yani, feryat ediyoruz. Ergin'in de aynı Hanım'ın da feryadının bu olduğunu düşünüyoruz ama sonuçta görülüyor ki can havliyle savunmaya hak arama mücadelesine devam edeceğiz. Avukatlar yaptıkları görevlerden dolayı tutuklansalar da avukatlar sanık olsalar da avukatlar öldürülseler de eğer bu ülkenin geleceği bu ülkenin huzuru çocuklarımızın demokratik bir toplumda mutlu bir şekilde yaşamasını sağlıyorsak bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Aynur Hanım sabahleyin ben inanıyorum ki bu şekvalarına rağmen her gün duruşmasına yetişmek için koşarak gidiyor. Her gün duruşmasına hazırlıksız asla gitmiyor. Her şeyiyle e, çalışmalarını tamamlayarak gidiyor. Bu bakımdan bütün bu sizin başta söylediğiniz yakınmalara rağmen e, canla başla avukatların mücadele edeceği konusundaki umudum gitmiş değildir ve daha çok umudum artıyor. Esasen bütün bunlar bizim daha çok mücadele etmemizi, bunlar daha yaratıcı olmamızı, bunlar hukuku, insan haklarını daha çok hayata geçirmek için kendimizi, enerjimizi, beynimizi, ruhumuzu ortaya koymamızı gerektiriyor. Onun için 5 Nisan'ı belki bu, bu farkındalığı yaratarak ve belki de 5 Nisan'ı işte birçok avukatın aç, işsiz ve hatta işçi avukat olarak çalışması gerçeğini ortaya koyarak anmak, idrak etmek gerekiyordu. Şimdi ben çok alametler belirdi, e, Tahattur Suresi diye söyledim. Hakikaten biraz evvel konuştuğumuz iki karar birbirine o kadar benziyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ankara'da açtığı davada verilen ihtiyatli tedbir kararı ve İstanbul Anadolu Adliyesindeki bir asri hukuk mahkemesinde anılan şirketlerden birinin açtığı e, davada e, verilen tedbir kararı ilginç. Evet ilk bakışta kişilik haklarına yöneltilen saldırılar ifade özgürlüğünün istisnalarından biri. İşte kamunun sağlığı, kişilik haklarına yönelik saldırılar ama bir gazete, bir işte efendim e, söyleyiniz kitap, dergide e, yapılan kişilik haklarına yönelik saldırılar bunlara yönelik Medeni Kanunu 24 ve 25. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde tedbir alınması ve kişilik haklarına saldırıya uğrayan kişilerin bu haklarını yargı önüne getirmesi yasal düzenleme gereği ama bugüne kadar böyle bir tedbir kararı verilmemiştir. Yani siz ifade özgürlüğünün İfade özgürlüğünün hem iç hukuktaki hem uluslararası hukuktaki hem iç hukuk mahkemelerindeki hem de ulusal üstü mahkemelerindeki iştahatlarında özellikle siyasi iktidar özellikle yöneticilerle ilgili sert acımasız hatta toplumun belli kesimlerini rahatsız edecek derecede eleştiriler olabileceğini ve aslında bunun idare edenleri daha doğru yönetime, daha verimli yönetime, halktan yana bir e, yönetim tarzına yörüt, e, yöneltmek için gerekli olduğunu söyleyeceksiniz. Hem de sonra tıpkı birbirinden kopya etmiş gibi aynı zamanda ve aynı biçemde e, Medeni Kanunu 24 ve 25. maddelerine göre işte bundan sonra böyle yapmamanız konusunda, dikkatli davranmanız konusunda ihtiyati tedbir kararı verdim diyeceksiniz. Yani bu o zaman bu ifade özgürlüğü yönetenlerin, idare edenlerin yaptıkları yanlışlar, hatalar nedeniyle e, bu eleştirileri nasıl yapacağız? Ha, o zaman herkes bir tedbir kararı alsın, ondan sonra milletin ağzına da kilit bağlansın. O bakımdan bu kararların da çok e, hayra alamet olduğunu düşünmüyorum. Ertin Bey'siniz ne düşünüyorsunuz? <gülüyor> yani e, aslında yaptığımız bizim bir haysiyet mücadelesi. E, onu düşünüyorum ben. E, şimdi e, Bahri konuşurken senin de e, açıklamalarından sonra ne, ne yapıyoruz biz? E, evet her şey bu kadar kötü. E, gayrimeşrula ben hala aynı kanaatteyim. Çoğu yerde biz meşruiyet de e, katıyoruz. Ama e, biz e, gerçekten insiyaki bir tavır içerisinde, kendimi öyle hissediyorum, e, bir haysiyet mücadelesi yapıyoruz biz. Her şeye rağmen adaleti sağlamakla mi e, ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakın, şeyi hiç unutmayacağım. E, Devlet Bahçeli e, Anayasa Mahkemesi'nin gene bir kararı ertesinde şunu söyledi. Yarın bir gün o cübbenizi sırtınızdan çıkaracaksınız. Bunu iyi, iyice bilin dedi. Yani <gülüyor> tehdit bu. İnanılır gibi değil. Yani sizi ben de, emekliliğinizde de peşinizde olacağım e, diyor. Bunu söyleyebildi. Tabii olası kapatılmalıdır mesela dedi. E, Tayip Erdoğan'ın inanılmaz yürüyen davalarla ilgili inanılmaz e, lafları, sözleri. Bütün bunlar e, beni her gün, 40 yıldır en muhataralı davalara girdik, çıktık. İşte hep beraber birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Aynı hocam, bariçam. E, ama bu dönemdeki kadar büyük bir fitursuzluğu ben görmedim. Evet, e, bir karamsal tablo çiziyorum kendi ruhumda ama bu şu demek değildir ki mücadeleyi bırakalım. Asla değil. Yani sırtımıza o cübbeyi biz geçirdiğimizde zaten kendiliğinden mücadelenin içerisine giriyoruz. Bu mücadeleyi hep yapacağız. Hep bu mücadelenin içinde olacağız. İlla da kazanacağız değil. Çoğu yerde kaybedeceğiz ama eninde sonunda e, iyiye doğru herhalde gidecektir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar bu kadar e, insanlık ve toplum bu kadar kendi bacağına e, kurşun sıkamaz yani. Yani bir toplumda ee, şey yoksa hukuk yoksa, adalet yoksa hep birlikte o toplumun çökeceği, bütün sürelerle beraber çökeceğini bize tarih gösteriyor. Eninde sonunda herhalde e, insanlık e, bütün e, toplumsal dinamiklerin birlikte çalışmasıyla birlikte e, iyiye doğru gidecektir diye düşünüyorum. E, dediğim gibi hukuk ve siyaset bunlar mutlaka birlikte yürümelidirler. Ee, bir, bir senkronize bir e, gelişim mi ortaya koymaları e, gerekir. Böyle olduğunda e, biz bu e, bağnazlıklarla e, bir e, en azından kuvvetler dengesi haline e, gelebiliriz e, diye düşünüyorum. Ve zaten e, dediğim gibi ne kadar karamsar olursak olalım e, sabah e, Aynur'un yataktan kalktıktan sonra ee, o adliye gittiğimizde en umutsuz ve en kötü anlarda en yaratıcı e, fikirlerle e, takip ettiğimiz davayı mücevess kıldığımızda ortada ben kendimden de bunu biliyorum yani hiç aklınızda olmayan şeyleri söylüyorsunuz ve doğru ediyorsunuz. O e, işte onun için söyledim ben bunu bir yani insiyaki. E, savunmalar, can havliyle savunmalar bu dönemin bana göre e, bir e, alameti farikası oldu diye düşünüyorum. Evet, her şey çok kötü ama o cübbeyi sırtımıza geçirdiğimizde biz başka bir e, kisveye de bürünüyoruz. O mücadeleci ruhumuz e, ortaya çıkıyor ve e, bundan sonra da e, hep böyle e, bu iş devam edecek. Çünkü aslında umutsuz yaşanmıyor. Ben Cümle, konuşmamı böyle bitireyim umutsuz yaşamıyor Ergincim, Ergincim bak 12 Eylül Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden biri 12 Eylül karanlık döneminde sık yönetim mahkemelerinde uğraşarak didinerek işkenceyle öldürülen bir kişinin davasına girdim o davaya girerken kapıda ben de vardım işte bütün emniyetin polisleri işkenceci polisleri kapıya yığılmışlardı ve içeri sokmak istemiyorlardı. Evet, satılıyor. Ama ama, ama sıkıyönetim mahkemesinde dahi sıkıyönetim mahkemesinde dahi o salonlarda işkence davası açtırılarak işkence yapanların yargılanması sağlanabiliyor ise o zaman avukatlıktan umudu veya avukatlık mücadelesiyle elde edilecek mesafenin umudunu yitirmemek lazım. Yine sık yönetim mahkemelerinde biliyorsunuz 141, 142, 143. ve 163. maddelerin daha sonra bugünkü terörle mücadele kanunun 25. maddesiyle kalkmasına sebep olan süreci başlattı avukatlar. Yani bir sık yönetim mahkemesinde askeri mahkeme Türk ceza kanunu 765 sayılı Türk ceza kanunun 142. maddesinin yani komünizm propagandası yapmak diye nitelendirilen suçun suç e, anayasaya aykırı olduğuna ilişkin karar verdi yönetim mahkemesi ve bu mahkemeyi bunu ikna eden avukatların mücadelesi, avukatların diriçesiydi. Şimdi onların yani isimlerini de söyleyebilirim. Yani Avukat, Arınır, Avukat Turgut Kazan o dilekçenin o hazırlıkların altında imzası olan avukatlardı. Bu bakımdan avukatların bu mücadeleden en ufak bir şekilde yılmamaları ve bu mücadeleden vazgeçmemeleri lazım. Bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin esenliği için gerçekten demokratik bir toplumda Herkesin her düşünceden, her dinden, her inançtan, her ırktan, her renkten insanın huzur içinde yaşayabilmesini sağlayabilmek için hukuk güvenliğinin sağlanmasında avukatlar mücadeleyi bırakmamak zorunda. Ve beşli insanları belki de bunu anlatarak, anmak gerekiyor. Bunu anlatarak, bununla ilgili toplantılar yaparak, avukatların bu görev yaparken uğradıkları saldırılar, yaşadıkları sıkıntılar, akllarında açılan davalar, bunları anlatarak ve bunları aşmak için baroların barolar birliğinin bir bilanço, bir hesaplaşma şeysi raporu çıkarmalarıyla anmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, ben de şunu söylemek istiyorum. Şimdi can haviliyle savunma yapmak gerçekten e, gerçeğe çok denk düşen güzel bir betimleme. Ama niye can haviliyle savunma yaptığınızı hiç unutmamak gerekiyor. Aslında siz baş kaldırıyorsunuz, boyun eğmeyi reddediyorsunuz teslim olmuyorsunuz kurban olmayı ve kurban vermeyi reddediyorsunuz yani o dindeki Allah'a boyun eğme her şeyden önce e, mutlak itaati e, kurbanın aslında bir teslimiyetin ve boyun eğmenin bir ifadesinin arıcı olduğunu düşündüğünüzde burada da bu yeni düzende bir makama bir kişiye herkesin boyun eğmesi bekleniyor boyun eğin itaat edin şimdi e, katlanma yükümlülüğü deriz biz bunu hatırlayın insan hakları hukukunda e, temel hak ve özgürlükler sınırlanırken ne kadar sınırlanabilir nasıl sınırlanabilir ve biz bireyden toplumun yüksek menfaati için neye ne kadar boyun eğmesini beklemeliyiz. Hangi boyun eğmede e, aktif hangi boyun eğmede pasif olarak sürece katılması gerekir. Burada da aslında hani ceza hukukçusu ve insan hakları hukukunu daha çok çalışan insanlar olarak kafamız hep o tarafa gidiyor ama ben baktım medeni hukuk da aynı zihniyetle yazılmış. Yani sonunda kişilik hakları korunuyor ama Kişilik hakları korunurken e, hukuk uygunluk nedenleri var. Aynı ceza hukukundaki gibi kişinin rıza göstermesi ya da kişinin menfaatlerinden daha yüksek bir menfaat varsa kişinin hakkının sınırlanması evet, ama. Kediye Kanunun 24 ikisi böyle de diyor değil tabii, mi? Kamusal 25. maddesi de davat ürünün. Evet dava türlerini düzenliyor diyor ki ya bir somut tehlike varsa onu önlemek için dava açılır. Ya da süren bir saldırıya sona erdirmek ya da eğer sona ermişse ama bir zarar ortaya çıkmışsa zararı tazmin etmek için dava açılır diyor. Şimdi buradaki sıkıntı önümüzdeki hafta aslında bu bu nemo kenatür. Tür denen hikaye insanın kendisini ve yakınlarını suçlamaya zorlanmaması, delil sunmaya zorlanmaması ve susma hakkı. Şimdi yanlış bir şekilde susma hakkını sadece ceza hukukunun konusu zannediyor çoğunluk. Halbuki öyle değil. Susma hakkı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 6.1'de yani medeni uyuşmazlıklarda da kullanılan fair hearing yani dürüst niyetli muhakeme Hakkının bir alt unsuru kişinin tuzağa düşürülmeme hakkı var, kendini suçlamama hakkı var ve yine e, yemin teklif edilmesiyle ilgili özel hukuktaki kurallar da aslında bunun medeni yargılamada da güvence altına alındığını gösteriyor. Çünkü insanların maddi ve manevi varlığını, onurunu, şerefini hukuk devleti korumak zorunda. İnsan onurunu ihlal etmeden... Kişinin bazı şeylere katlanmasını istemek zorunda. Şimdi bugün ne yapılmış zamanımız yok uyarıyı da aldık. <gülüyor> evet. bir, bir tür icat edilmiş yani önlemede ne yapılıyordu ona bakalım. Bence buna yakın zamanda devam edelim. Para dışındaki manevi tazminat türü ne olur diye baktığımızda kınama kararı verebiliyor. Kararın yayımlanmasına karar veriyor mahkeme. Manevi tazminatın e, sembolik olarak hükmedilmesine ya da başka bir üçüncü kişiye ödenmesine falan hükmedebiliyor yine zarar gören şeyin geri verilmesi e, ve şey söyleyiniz e, cevap ve düzeltme hakkı tazmin edilme gibi bir takım e, yani aynı anlattığın iade gibi bir takım olanaklar ve özür dilenmesi e, gibi bir takım şeyler de görülmüş örnek olarak. Şimdi bunların dışında... bir gazetede örnekle, yayınlanması gibi. Ha, e, tabii, evet e, onu söyledim kınanması yayınlanması ama burada farklı bir şey yapıyor. Diyor ki şu söylemi kullanırken sonraki süreçte daha dikkatli davranması yönünde uyarılması. Ben ilk okuduğumda konuşma yasağı getirildi zannettim. Aha, şaşırdım yani ağzımdan tuhaf sesler çıktı. Bir insana konuşma yasağı getirilir mi? Hani bir bugüne kadar insanlar konuşsun diye işkenceye maruz kaldı bu ülkede. Şimdi konuşma yasağı mı getiriyorlar? Baktım yasaklamamışlar. E, oturdum ne, ne yasaklanır işte Aynen. alim koruması kanunu vesaire şimdi burada yasaklama yok ama uyarılma var bence önümüzdeki toplantılarda bu uyarı nedir aslında e, hukuki Ondan dayanağı konuşalım. nedir tartışalım ben çok teşekkür evet, ederim evet, evet ben bitirmeden evet. bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlar bitti çünkü süremiz Ergencim şunu söyleyeyim. söyleyeyim sadece bir cümle sadece biz e, bu iş ne zaman başarıya ulaşacağız biliyor musun Aynur gibi Türkiye'de belki ilk 10 e, avukatın arasına ismi arası gelebilecek bir avukat arkadaşımızın anayasa mahkemesi e, üyeliği adaylığında hiç oy almaması ne demektir biliyor musunuz? Ve yerine kimlerin geldiği. İşte biraz da bu karamsarlığın nedeni budur benim. Evet Bunu söylemek arkadaşlar ben. çok teşekkür ediyoruz. Ee, teşekkür yeni ben bir de. hukuk güvenliği programında buluşmak üzere herkese hoşçakalın diyelim. Teşekkürler. Teşekkürler.